Ezanla Diriliş, yazarımız Halit Ertuğrul'un Ezanla Diriliş kitabıyla dersimizi devam ettirelim. Ölümün ayak sesleri, üzerime gülgesi düşen bir canavar gibi takip ediyordu ölüm beni. Caniler cinnetim olmuştu, korkunun kuşattığı bir, bir hayatı soluyordum parçalanmış duygularımla kaçıyordum. Dünyamı cehenneme çeviren acımasız katillerin önünde korumasız bir çocuk gibi kaçıyordum. Dünyamı altüst eden ölümün o dayanılmaz dehşetiyle kaçıyordum. Beni öldürmeye karar verenlerin çıldırtan işkencelerine teslim olmamak için kaçıyordum. Çünkü Almanya'nın en kanlı suçlu suç şebekesinin, Almanya'nın en kanlı suç şebekesinin şebekesini ele vermiştim. Kadın ve silah ticaretinden uyuşturucu belasına kadar her... Her türlü karanlık işlere bulaşan ve toplumun geleceğini zehirleyen bu acımasız ürgüt beni öldürmeye karar vermişti. Bunun için kaçıyordum. Bu böyle bir kaçış ki köyden köye, şehirden şehre ve hatta devletten devlete. Nereden bilecektim bu kaçışın esrarlı bir dünyanın kapısını açacağını. Gerçek bir kurtuluşla sonuçlanacağını. Bilmeden sonumu can derdine düşmüştüm. Can havliyle kaçıyordum. Ellerinde ölüm kusan silahlarıyla peşime düşmüş canilerin dehşetiyle onlar beni öldürmeye karar vermişlerdi. Ben de canımı teslim etmeye kararlıydım. Onlara göre ben bir haindim, ihanet etmiştim ve cezam infaz olmalıydı. Bana göre ise onurlu bir onurlu bir iş yapmış insanlık görevimi Onlara göre ben bir hain ihanet etmiştim ve cezam infaz olmalıydı. Bana göre ise onurlu bir iş yapmıştım, insanlık görevimi yerine getirmiştim. Evet kararlıydım. Önce ölmeye, sonra da genç beyinleri zehirleyen ve masum kanların dökülmesine sebep olan gözü dönmüş medeni görünümlü canavarlarla savaşmaya... Hayatı kirleten toplumu yaşanmaz hale getiren bu ihanet şebekesiyle mücadele etmek için rüzgarın önündeki yaprak gibi sığınacak bir yer arıyordum. Ama her geçen gün zaman benim aleyhime işliyordu. Ağaçların içini oyan kurtlar gibi öldürülme korkusu da benim içimi kemiriyordu. Bütün direncimi tüketmek üzereydi o akşam önsezizlerimi şaha kalkarak yeni bir felaketin yaklaşmakta olduğunu haykırıyordu. Bitkin düşmüş beynime tıpkı daha önce suikast girişimlerinde olduğu gibi kalbi yerinden sökülecek bir kuşun paniğini yaşıyordum. Fırtına öncesindeki sessizliğin dehşeti bütün vücudumu uyuşturmaya başlamıştı. Beynimin kıvrımlarına sızan bir... Ürpertiyle bekliyordum o dayanılmaz sahneyi. İşte o gece ne yazık ki korktuğum başıma gelmiş sığındığım bir otel odasında kıstırılmıştım. Her şey bitmişti. Üzerime çevrilen silahların bir ejderha gibi bütün vücudumu paramparça etmeye hazırlandığı dehşetli bir anın içindeydim. Her şeyin bittiğini sandığın, kalbimin yerinden söküldüğü o an, gözlerimi kapadım, son kez haykırdın. Ümitsizce, yok mu beni kurtaran diye. Bu bir suçsuzun, bir mazlumun hayattaki son çırpınışıydı. Anında bir ses yükseldi, beynimin kıvrımları arasında. Var, dürüst insanların koruyucusu var, sanki içimde bir ordu, Kuvveti oluşturan bu sesin sahibini aradım etrafıma bakınarak. Ama yüzü maskeli katilden başka kimse yoktu karşımda. Öyleyse bütün hücrelerime müthiş bir cesaret pompalayan bu sesin sahibi kimdi? İşte olanlar o anda oldu. Bütün akılları durduran esrarengiz bir hadise. Bütün ümitlerin bittiği bir anda yeni bir ümit, ölüm saçan silahların önünde yeni bir diriliş. Allah'ım buna can mı dayanır işte o gece, o dehşet gecesi. Kimdim ben, niçin beni öldürmek istiyorlardı, onlara göre ne suçum vardı? Yalnız başıma mücadele ettiğim bu hayatta beni kim koruyacaktı? O sesin sahibi kimdi? O gece yaşanan esrarengiz olay neydi? Bütün dünyamı alt üst eden o dehşet gecesine geçmeden önce hayat hikayemin buraya kadarki kısmını gözden geçirmemiz gerekecek. O zaman görülecek ki, ecelle pençeleştiğim bu ibretli hayat hikayesi bütün okuyanlara da ecel terleri döktürecektir. Hele o geceyi anlatırken, sıra dışı bir hayat. Hayatımın sıra, sıra dışılığı ve garipliği daha doğarken başlamış meğer. Oturduğumuz evin yanında bina ev, alevler içinde... Kül olurken annem de dayanılmaz sancılar içinde kıvranıyormuş. Yangının bizim eve de sıçramasından korkan ekipler annemi hamile haliyle aşağıya indirmek isterken zavallı annem düşmüş ve ayağı kırılmış. Bense bana kurulan tuzaklara yetişmek için acelem varmış gibi 500 metre ilerimizdeki hastaneye kadar sabredememişim. Yolculuk sırasında beni felaketlerle karşılayan dünyaya merhaba demişim. Şu işe bakın ki her doğan çocuğun ağlamasına inat ciddi, cesur ve sert bakışlı bir kız olarak doğmuş ve daha o gün çevremi şaşırtmışım. Ve hayat denilen bu hengame içinde hem kendimi hem de beni tanıyanları şaşırtmaya devam etmişim. Yıl 1965 Münih. Sarı saçlı mavi gözlü bir kızdım. Adımı Angelika koymuşlar. Hayatın acı sürprizleri çok erken etkilemeye başlamış. Aile kutsallığının yerle bir olduğu Avrupa'da, Bizim ailemiz de toplumsal zaaflara dayanamayarak bir yıl gibi kısa bir sürede çökmüş. Ben henüz bir yaşındayken annem ve babam ayrılmışlar. Benim babam olarak tanıdığım insan annemin ikinci eşiymiş. Meğer ne yazık ki adamı tam 23 yıl boyunca babam olarak bilmiştim. Annem bana babam özlemi yaşatmamak için bu adamın babam olduğunu söylemişti. Ben oldum olası bu adama ısınmamıştım. Zaten adam bana karşı hep yapmacıktı ve sadece bir baba rolü oynamaya çalışmıştı. İçten ve yürekten sunamadığı sevgisi bana hiç tesir etmemiş ve içimde ona karşı hiçbir zaman sevgi uyanmamıştı. Tabi bu hisin niteliği yıllar sonunda anlayacaktım. Sevginin karşısındaki insanı etkileyebilmesi için içten ve yürekten gelmesi gerekli olduğunu bana zaman öğretecekmiş meğer. Babamın bu adam olmadığını öğrenince sevinçle hüzünü bir arada yaşamıştım. Sevinçliydim. Çünkü böyle bir insanın evladı olmadığım için... Çok mutlu olmuştum. Hüzünlüydüm çünkü gerçek babamı o güne kadar tanıyamamış, onun mis gibi sevgisini ve yürekten gelen şefkatini doyasıya yaşayamamıştım. Bu haberi annemden aldığım gün tam bir şok geçirmiştim. Gecenin geç saatleri olduğuna aldırmadan yollara düşürmüş tübeni bu acı gerçek. Tam bir ay, tam bir ay deli divaneler gibi baba hasretiyle paraladım kendimi. Nihayet onu bulmuştum. Bulmuştum ama keşke bulmaz olsaydım. Kucağımı açtım içimi yakan baba hasretiyle. Ona sarıldım. Ama ne yazık ki sarıldığım kendisi değil mezarıydı. Taşlarını öpüp toprağını kokladım saatlerce. Ah o hasret, ah o oh sevgi. Hala burnumun direği sızlıyor, hala genzimi yakıyor. Onurlu ve aranan insan olmak, babamın olmadığını öğrenmek bende farklı bir etki oluşturmuştu. Bir yokun yerine... Bir var olmalıydı işte bu var başarı olarak gelmişti bende. Okul hayatım oldukça iyi başlamıştı. Herkesin ilgisi benim üzerimdeydi. Bu da beni şımartıyor durdurak bilmeyen bir heyecan veriyordu. Dik bir duruşum eğilip itaat etmez bir başım vardı. İnsanlara emir vermeyi ve onlara, onları yönetmeyi çok seviyordum. Benim yönlendirmediğim hiçbir faaliyet, faaliyete katılmıyor, talimatlarımı dinlemeyen hiçbir gruba dahil olmuyordum. Kendimi çok farklı görüyordum. Çünkü çok zeki, çok güzel ve çok başarılıydım. Küçük yaşlarımdan itibaren müzikle de ilgilenmeye başladım. Güçlü beden yapımdan dolayı koşuculuğu ve yüzmeyi de iyi beceriyordum. Derslerimin çok iyi olması nedeniyle öğretmenlerim beni ekonomi okuma ya yönlendirmişlerdi. Ama benim ilgimi daha çok hukuk çekiyordu. Özellikle de uluslararası ilişkiler, dil yeteneğim de çok harikaydı. Daha liseyi bitirmeden İngilizce ve Fransızcayı öğrenmiştim. Önemdeki hedefse Japoncayı ve Arapçayı da konuşmaktı. Esrarengiz olaylar, yeraltı dünyası bilinmez sırlı şeyler, mafya ilişkileri oldukça dikkatimi çekerdi. Bu alanda çok sayıda roman okumuştum. Herkesi cezbeden ergenlik dönemi heyecanları ve gençlik aşkları her nedense benim duygularımı etkileyememişti. Ben yaşından daha erken olgunlaşmış, hayatı hep akıl ve mantık açısından değerlendiren duygu yoksunu bir insandım. Çevremdeki birçok arkadaşım benim ciddiyetim ve sertliğime dayanamamışlardı. Birçok genç de bu yüzden bana yaklaşmamıştı. Okulumuzu haftada bir gün gelerek bize ders veren bir papaz bir gün beni yanına çağırmıştı. Bak kızım, demişti. Sen özel yeteneklerle donatılmış bir insansın. Allah özel insan olmak isteyenlere özel kabiliyetler verir. Senin bu gizli yeteneklerini ortaya çıkaracak ve geliştirecek önerilerim var. Eğer hayatın boyunca ayaklar altında ezilmek istemiyorsan ve başın dik, onurlu bir insan gibi yaşamak istiyorsan, söylediklerimi dinle. Saygı duyduğum bu papazın sözlerini büyük bir dikkatle dinlemiş ve hayat hatta bir çırpıda da ezberlemiştim. Papaz şunları anlatmıştı. Hayatta hep dürüst ve iyi niyetli ol. İyi niyet etrafında iyi insanları toplar. Kötü niyetse kötü insanları, Planlı ve düzenli bir hayatın olsun, başarı planda, güzellik ve huzur da düzendedir. İşini iyi yap, parayı helalden kazan. Kalbin ve vicdanın rahatı, alın teriyle hak edilen paradadır. Başkasına ait olan bir kuruş, derinlere kök salmış tedavisi mümkün olmayan bir yara gibidir. Dostluklara önem ver, düşmanlarını iyi ses, mazlumu kolla, çaresize el uzat. İnsan yardım ettiği kadar yardım görür, çare olduğu kadar çare bulur. Kainatın hakimi Allah'tır. Tek dayanağın ve tek sığınağın o olsun. Ona samimi bir yürekle yönelirsen en büyük koruyucu ve yardımcıyı bulmuş olursun. Eğer önemsenmek ve baş tacı edilmek istiyorsan toplum içinde onurlu ve aranan bir insan ol. Herkes tarafından sevilen papaz efendinin bu nasihatleri benim için yeni bir şahlanış ve taze bir kuvvet olmuştu. Onun içinde kendi kendime karar vermiştim. Toplum içinde onurlu ve aranan bir insan olacağım. Bunun içini hem hukuk hem de ekonomi okumaya başladım. Bir taraftan da Japonca'yı öğreniyordum. İslam dünyası ve Arap diline karşı da bir ilgim vardı. Bu ilgi ise dedemden nakredilen bilgilere dayanıyordu. Annemin dedesi İngiliz ordusunda subaymış. Osmanlı topraklarında on yıl kalmış. Osmanlıların ne kadar iyi niyetli, insancıl ve hoşgörülü olduklarını anlatmış anneme. Yıllar yılı düşmanıyla bile bir kuru ekmeği paylaşırlarmış ve asla ihanet kötülük etmezlermiş. Sözüne güvenilir vefalı insanlarmış. Hatta büyük dedem çok ağır bir şekilde yaralanınca Osmanlı askerlerinin eline düşmüş. Kendisini öldürecekler sanırken bir misafir gibi karşılamışlar ve yarasını tedavi etmişler. Her gün bir kez verilen kuru ekmeklerini dedeme yedirip karnını doyurmuşlar. Bu vefalı insanlar kendileriyle aç sabahlamışlar, iyileşince de İngilizlere teslim etmişler. Bu ve buna benzer hatıralarını büyük dedem her seferinde gözyaşlarıyla anlatırmış. O insanlar dünyanın en medeni en merhametli ve en güvenilir insanları dermiş büyük dedemin bu hatıralarını annemden dinledikçe Osmanlılara ve Müslümanlara karşı içimde büyük bir ilgi ve sevgi uyanmıştı İslam dünyası benim gözümde çekici gizemli bir diyar olarak yer etmişti bu nedenle Türkçe ve Arapça öğrenmek istiyordum. Okul hayatıma başka şehirlerde devam ettim. Hukuk ve ekonomi öğrenimini başarıyla sürdürüyordum. Annemi ziyarete gittiğimde bana yardımcı olan ve yol gösteren papazın öldüğünü öğrenmiştim. Bu haber beni çok üzmüştü. Papaz meğer Müslümanmış dedi annem. Nereden biliyorsun diye sordum, vasiyetine öyle yazmış. Ben 15 yıl önce gizlice Müslüman oldum ama bunu açıklayamadım. Benim cenazemi Müslüman geleneklerine göre kaldırın demiş. Bu olay beni çok etkilemişti. Fikirleriyle, davranışlarıyla ve yardımseverliğiyle örnek bir insandı. Demek büyük dedem haklıymış. Müslümanlar inandıkları gibi yaşayan dürüst ve örnek insanlarmış. Tıpkı papaz efendi gibi Okul hayatımın son derece başarılı geçmesi ve her ne kadar beni çok mutlu ediyorsa da etrafımdaki art niyetli insanların sayısını da çoğaltıyordu. İçimde susmayan bir ses geleceğimin çok daha rahat ve huzurlu olmayacağını fısıldıyordu. Bana sürekli olarak gösterişliydim. Güzeldim, zekiydim, tuttuğumu koparıyordum, bulunduğum toplulukta ağırlığımı derhal hissettiriyordum. Gösteriş Dobra dobra konuşan, lafını sözünü esirgemeyen, doğruları her yerde haykıran ve asla haksızlığa boyun eğmeyen bir yapım vardı. Bu da güçler savaşına neden oluyor ve yoğun bir kıskançlık ortamı doğuruyordu. İslam düşmanı hukuk ve ekonomik öğreniminin sırasında beni en çok etkileyen insan ekonomi profesörü olan hocamdı. Onun asıl amacının hayatını benimle birleştirmek olduğunu daha sonra anlayacaktım. Konuşmalarıyla sürekli olarak bizi radikalizme itiyor, koyu bir Hristiyan olarak İslam dünyasına sürekli fikri savaş ilan ediyordu. Bir tartışma anında... Aramızda geçenleri asla unutamıyorum. Ben aynı görüşte değilim hocam diye itiraz etmiştim. Hakaret dolu saldırılarına karşı Müslümanlar hoşgörülü ve yardımsever insanlarmış. Annemin dedesi Müslümanlara esir düşerek bunu bizzat yaşamış. Ve onlardan hayatının en büyük insanlık dersini almış. Bu çıkışım karşısında parmağını gözüme doğru uzatarak büyük bir öfkeyle gürlemişti. Bana bak hanımefendi demişti. Müslümanlar dünyanın en verimli ve en iyi coğrafyasını işgal etmiş durumdadırlar. Biz Hristiyanların kendimizi daha güvenli bir gelecekte yaşatmak için onlara ve onların coğrafyasındaki yer altı zenginliklerini hükümetlerimiz etmemiz lazım. Bunu da askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yapacağız. Baskıyla başarabiliriz. Bir şekilde onları kendimize muhtaç hale getirmeliyiz. Özellikle de gençliği etkileyecek bir yol bulmalıyız. Müslümanları kendi inanç ve kültürlerinden Uzaklaştıran bir çare düşünmeliyiz. Bunu tüm Hristiyan devletler güç birliğiyle yapmalıdırlar. İnsan önce İslam dünyasını parçalayıp birbirine düşürmekle işe başlamalıyız. Sonra onlardan bazılarını yanımızı alarak diğerlerini yalnız ve çaresiz bırakmalıyız. Hocamın bu acımasız fikirlerine karşı ben de aynı sertlikle karşılık vermiştim ayağa fırlayarak. Ben de Hristiyanım, ben de geleceğimi güvende hissetmek isterim ama anlattığınız yolla değil. Bir başkasını yok ederek güven kazanma yaklaşımı bizim okuduğumuz hukuk kurallarına ve Hristiyanlığın özüne aykırıdır. Müslümanların da bizim gibi bu dünyada yaşama hakkım yok mu? Yoksa nerede kaldı Avrupa'nın demokrasi ve özgürlük söylemleri? Hocam bu sefer daha da küpürmüştü. Hanımefendi dedi, elini önündeki masaya vurarak, ''Sana işin gerçeğini söyleyeyim mi? Demokrasi ve özgürlük bizim için lazım. Başkaları bizi ilgilendirmez.'' Sen bilmez misin ki Müslümanlar asırlarca Afrika'yı, İspanya'yı, Balkanları ve hatta Viyana'ya kadar olan toprakları işgal ettiler. Eğer onlara demokrasi ve özgürlük adıyla kıymet, kıymet verip onların şahlanışa göz yumarsak, gelip Avrupa'yı da alırlar. Avrupa, Müslümanlar konusunda bir tecrübe yaşadı. İkinci bir tecrübeyi asla yaşamak istemez. Bu sözlerine de Aynı sertlikle karşılık vermiştim. Ben Müslümanları savunduğum için değil, bir gerçeği daha net görmek için görüşlerinize katılmıyorum. Söyler misiniz hocam? Müslümanlar asırlarca İspanya'yı ve Balkanları işgal ettiklerinde kaç Hristiyan'ı kestiler? Kaçını katlettiler? Kime tecavüz ettiler? Kimin hakkını çiğnediler? Her girdikleri yere medeniyet, adalet ve inanç özgürlüğü getirmediler mi? Peki biz bugün İslam dünyasına karşı nasıl bir tutum sergiliyoruz? Ortada tam bir vahşet var. İşgaller, katliamlar, siyasi ve kültürel baskılar, misyonerlik faaliyetleri, hayat kaynaklarının ellerinden alınması. Bu konuda beni ikna edemezsiniz. Yanlış yapan Müslümanlar değil, Müslümanların topraklarını sebepsiz olarak işgal eden bizleriz. Hocamın görüşlerine ters düşen bu sözler onu daha da çıldırtmıştı. Eğer seni tanımazsam bir Müslüman ajanı olduğunu düşünürdüm. Bilesin ki bu konuda benim kesin bir görüşüm var. Yaşamak için yaşatmayacaksın. Bu kuralı unutma. Sana bu fikir ileride çok lazım olacak. O zaman doğrusu kafam karıştı, görüşlerim kendi içimde netleşti değildi. Netleşmiş değildi. Ne hocanın görüşünü anlayabiliyordum, ne de Müslümanları savunacak kadar bilgim vardı. Ama çok başarılı bir öğrenci olduğum için hocalar daha fazla tepki gösteremiyorlar. Ve benimle ilgili sert yaptırımlara gidemiyorlardı. Hukuku, ekonomiyi, hayatı tanıdıkça ve Avrupa'nın sözde gerçeğini sürekli olarak tek yanlı dinledikçe, ben de zamanla hocamın görüşlerine yaklaşmıştım. Hocam çok güzel konuşan, insanı çabuk etkileyen ve popülatüre çok çabuk etkileyen ve popülaritesi populari, yüksek bir insandı. Ama ne yazık ki hocamdan, Etkilendikçe dini değerlerden ve Allah inancından kopuyordum. İçimde o yüce varlığa duyduğum inancın yavaş yavaş silindiğini hissediyordum. Dünyayı yöneten özel insanlar. Okullar bitmişti. Hukuk ve ekonomi okuyup diplomamı almıştım. Hocam bir gün beni evine davet etmişti. Ben parti veriyordur düşüncesiyle gitmiştim. Evde yalnız ikimizin evde yalnız ikimizin olduğunu anlayınca bunu hocama hocamın dürüstlüğüne yakıştırmayarak çok kızmıştım. Hocam da bunu derhal kavradı ve bana olan özel ilgisini gizlemeden konuşmaya başladı. Kötü bir niyetim yoktu dedi. Seninle özel görüşmemiz gereken konular var. Bu nedenle yalnız olmamızı istedim. Nedir bu özel konular dedim. Evlenmeyi düşünmediğinden emin misin diye sordu. Bu soruyu sorarken kullandığı ses tonu sanki benimle niçin evlenmiyorsun anlamını taşıyordu. Her zamanki gibi düşüncelerimi hiç çekinmeden söyledim yüzüne karşı. Evlenmeyi düşünüyorum dedim. Ama seninle de değil. Ben kimi istersem onunla. Yapmacık bir kahkaha attı. Rol yapmaya çalıştığı her halinden belliydi. İşte dedi. Senin farkın da bu. Seni özel ve anlamlı kılan yönün mert ve sözüne güvenilir olman. Hocam, kendisini en ufak bir ilgimin bile bulunmadığını anlayınca esas konuya geldi. Seni çağırmamın asıl nedeni şuydu, deyip başladı sözlerine. Seni Amerika'ya göndermek istiyorum. Orada senin gibi çok özel insanların eğitildiğini, eğitildiği bir merkez var. Sen artık dünya çapında bir bilim adamı olmaya adaysın. Hukuk veya ekonomi konularından birisinde uzmanlaşman lazım. Bunu hiç düşünmemiştim diye atıldım. Hocamın sözünü keserek. Sen bilirsin dedi. Ses sonunu yumuşatarak biz üniversite olarak böyle düşünüyoruz. Bu fırsat çok özel, birçok öğrencinin hayalini süsleyen bir imkan. Ben böyle bir şans elde edemedim. Bari bir öğrencim etsin de bundan dolayı övünmeyi hak edeyim. Akılman Müslüman olan papaz efendiye verdiğim söz geldi. Onurlu ve aranan bir insan olmalıyım. Amerika'daki öğrenim kaç yıl sürüyor diye sordum. O sana bağlı. Başarılı olursan belki de seni hiç bırakmazlar. Dünyadaki özel insanlar arasına katılırsın. Ne demek özel insanlar? Ekonominin, siyasetin ve yönetimin gerçek aktörleri dünyaya yön veren beyin grubu. Görünmeyen güçler. Bir anda beynimi alevler sardı. İçime müthiş bir heyecan oturdu. Benim bu bilinmez denklemler arasına sıkıştığımı anlayan hocam derhal bir yol açtı önüme. Tabii ki bu kolay değil. Önce başaracaksın, tanınacaksın, deneneceksin. Bu özel insanlara layık olduğunu anlaşılacak. Ondan sonra. Şimdi bir avuç insandan, şimdi bir avuç insandan oluşan bu özel gruba girmek için çok çeşitli deneme aşamalarından geçmiş yüzlerce süper beyin sırada bekliyor. Şimdi bir avuç insandan oluşan bu özel gruba girmek için çok çeşitli deneme aşamalarından geçmiş yüzlerce süper beyin sırasına sırada bekliyor. Kendi üç dünyama öyle bir dalış yapmıştım ki ağzımdan ne çıktığının farkında bile değildim. Yani dünyayı yöneten beyin takımı. Evet aynen öyle. Uykudan uyanır gibi silkindim birden. Çok ağır, sorunlu ve uzun bir yol. Ama benim gibi yanlışlar karşısında asla eğilmeyen bir insan yapacağı bir işe benzemiyor. Merak etmesen, hele bir başla, hayatın gerçekleri insanı hem eğer hem büker. Düşünmeliyim dedim, ayağa kalkarak. Fikrimi daha sonra söylerim. Nereye gidiyorsun? Dur bakalım dedi profesör. Daha içeceğiz biraz seninle. Bakışlarımdaki red cevabını ve kararlılığımı okuyunca, peki diye gevşedi, yine senin dediğin gibi olsun. O baş ne zaman eğilmeyi öğrenecek? Ayrıldım. Ayrıldım ama beynimdeki fırtınaların içinde savruluyordum. Duyduklarım beni çok şaşırtmıştı. Dünyayı yöneten bir takımda yer almak hayali beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Peki ama bu mümkün müydü? Önce bunu başarmak, sonra bütün denemelerden geçmek, ardından da bana biçilen rolü oynamak. Hayır, asla. Ben hayatta kimsenin biçtiği rolü oynayamazdım. Ben rolümü kendim belirleyip kendim şekillendirmeliydim. Emir ve talimatlara istemediğim bir işi beni zorlayamazlardı. Yoksa benliğimi ve kişiliğimi yitirdim, ben, ben olmaktan çıkardım. Papaz Efendi'nin kuralları hala beynimde yankılanıyordu. Dürüst ve iyi niyetli ol, İyi niyet etrafında iyi insanları toplar. Kötü niyet ise kötü insanları. İçimde müthiş bir mücadele başlamıştı. Sıradan bir insan olup basit bir hayat sürmek mi? Özel bir insan olup dünyayı yönetmek mi? Kararım her ne kadar bulanıksa da yine içimde aynı sesin yankılarını duyuyordum. Onurlu ve aranan bir insan. Peki özel insanlar arasına katılmak da onurlu ve aranan olma kategorisine girmez miydi? Henüz bilemiyordum. Düşüncelerimin esir aldığı, Aklımla anlamsız bir yürüyüşe çıkmıştım. Yolun nereye varacağı ve nerede biteceği belli olmayan bir yürüyüş. Bir elin omuzlarıma dokunmasıyla kendime geldim. Hey, ne bu dalgınlık. Yine oydu. Son günlerde peşimi bir türlü bırakmıyordu. Rastladım numaralarıyla adım adım beni takip ediyordu. Ekonomi bölümünü birlikte okumuştuk. Çok zengin bir iş adamının oğlu Alex. Babamın, babasının rolünü devralmak için yetiştirilen bir prensdi o. Bana olan ilgisi ilgisini biliyordum. Ne kadar olumsuz cevap verdiysem de ayrılmıyordu peşimden. Vazgeçmiyordu beni izlemekten. Anneme göre bu önemli bir fırsattı. Madem beni gerçekten seviyordu, o zaman bu fırsatı değerlendirmeliydim. Önlü bir ticari kuruluşun tepesindeki insanla yapılacak bir evlilik elbette ki çok büyük bir kazançtı. Ama kendimi kolayca teslim etmeye niyetim yoktu. Onun için ulaşılmaz ve çok değerli birisi olmalıydım. Hem onunla evlenirsem özel insanlardan biri olma hayalim de biterdi. Çünkü özel insan olmanın şartlarından birisi de evli olmamaktı. Hiç değilse bir kahve molası diyerek ısrarını sürdürdü. Ben teklifini reddettikçe baş edemedim. Peki dedim. Yalnızca bir kahve. Oturduk tenha bir parkta. Sanayi imparatorunun prensinin kahvesi de Acı olur diye takılmak istedim. Hayır dedi. Yanlış düşünüyorsun. Niçin sonunda babanın yerine geçecek prens sen değil misin? Babam da bunu istiyor. Hem de pek çok. Ama ben istemiyorum. Neden? Ben hayatımı baba emeğiyle değil alın terimle kazanmak istiyorum. Şimdiden kendi işimi kurdun bile. Oo, onurlu bir davranış. Evet, babamın desteği olmadan ayakta durabilmeliyim. Hem de babamla boy ölçüşerek. Gerçek miydi yoksa onur konusunda benim hassasiyetimi bildiği için gönlümü mü kazanmak istiyordu? Doğrusu bunu pek ayırt edememiştim. Ne iş yapacaksın diye sordun. İthalat, ihracat Ne ithalat edeceksin Ne ihracat edeceksin Bu işi yapan çok firma var Sana ekmek yedirirler mi Aşk olsun Yeteneklerimden Şüphe mi ediyorsun Sen de biliyorsun ki ithalat ve ihracatın alın teriyle Yaparak para kazanmak Hiç de kolay değil Diğer yollar ise Getirdiği gibi götürür Hem de Onur ve vicdanı da beraberinde sürükler. Bana inan, kahve bitince ayağa kalktım. Dur bakalım, neden acele ediyorsun diye önümü kesmeye çalıştı tatlı bir heyecanla. Hayır dedim, sana yalnızca bir kahve molası sözü vermiştim. Şimdi onu da içtik, teşekkür ederim. Beni tanırsın, ne söylemişsem onu yaparım. Peki dedi, çaresizce iki eli yanına düştü, Tanımaz olur muyum erişilmez ve dik kafalı birisi olduğunu biliyorum. O baş ne zaman eğilmeyi öğrenecek işte onu bilemiyorum. Ne demek istediğini ikimiz de anlamıştık, gülüştük. Ayrıldım. O akşam evde beni hayatımın en büyük şoklarından birisiyle yüzleşecektim. Onca ümit dolu yılın ardından uzun bir cümlenin sonuna koca konan önlem gibi bir acıyı Beni bekleyin. acıydı beni bekleyen, hayatın sürprizlerine alışmalıydım artık. Çünkü bu ani olaylar, hayrete düşüren gelişmeler, şoklar, yıkımlar, bir türlü yıkamı bırakacağı benzemiyordu. Benim ayrı bir evim vardı ama anneme birkaç günde bir uğrar o mis gibi sevgisini doyasıya yaşardım. Benim hayattaki en iyi dostum ve beni en iyi anlayan annemdi. Çünkü onun davranışları da tıpkı benimkiler gibi kendisine özeldi. O gün olağanüstü bir gündü benim için. Profesörün teklifi, teklifini, okul arkadaşımla içtiğim kahve sohbetini annemle paylaşıp bir değerlendirme yapmak istiyordum. Akşam evin kapısını annemin eşi açtı. Morali bozuk, yüzü soluktu. Bir şey mi var diye atıldım telaş içinde. Üzgün bakışlarla annemin odasını işaret etti. Heyecanla kapıya yüklendim. Bir anda kendimi annemin başında buldum. Uzanmıştı. Beni görünce toparlanmaya çalıştı. Ne oldu anne dedim. İçimde hızla kuşatan bir korkuyla. Zoraki gülümsedi. Bir şey yok çiçeğim dedi. Bir şey yok. Galiba üşüttüm yoruldum bir bitkinlik var O kadar. Gözlerinin içine baktım, hayır bu bakışları iyi tanırdım ben. Bir şeyleri gizlediği, bir şeyleri anlatmaktan kaçındığı apaçık ortadaydı. Anne saklamana gerek yok diye ısrar ettim. Beni daha fazla üzme ne olur anlat hadi. Endişen doruk noktaya ulaştı, kalbimin atışı göz kafesime vuruyor, Dayanmaz çırpınışları nefesimi kesiyordu. Kendimi kötü bir habere hazırlamak için kıracak gibi sıkıyordum parmaklarımı. Annem gözlerini mahzun bakışlarla bana çevirdi. Gözlerindeki çaresizliğin bir ifadesiydi. Şimdi tıp ilerlemiş dedi. Ümidimi korumaya çalışıyorum. Anne sen ne diyorsun diye kapandım üzerine. Ne tıbbı ne ümidi. İki günden beri incelemeler devam ediyordu. ''Hastanede'' diye açıklamak zorunda kaldı. Bitkin ve mecalsiz bir ses tonuyla sonucu bugün verdiler. İçimi tüketen telaşla her şeyi bir kelimeye sığdırmasını istiyordum. İyi, e, göğsümdeki kitle kansermiş. Bir anda başım dönmeye başlamıştı. Dünya küçülmüş, kederim büyümüş, dönüyordum etraftaki her şeyle birlikte. Müthiş bir kulak çınlaması, göz kararması ve kendimden kopuş. Son bir hamleyle direnmiştim. Annemin önünde kendimi kaybetmemek için parmaklarımı ısırarak vücuduma can vermeye çalışıyordum. Yıkılmış annemin önünde, ona moral vermek için güçlü olmalıydım. En azından bu rolü iyi oynamalıydım. Üzüldüğün habere bak. Dedim kendimi zorlayarak. Artık göz kanserinin sıradan bir hastalık olduğunu bilmeyen mi var? Kendi sözlerime kendim bile inanamıyordum. İçime saplanan acıyı dağıtmak ister gibi ayağa kalktım ve annemi kucaklayarak doğrultum. Benim çevrem çok geniş. Bir sürü tanıdıklarım var. ''Seni en iyi hastanede, en iyi doktorlara tedavi ettireceğim, korkma. Kısa bir süre içinde iyileşeceksin.'' Bütün bu olup bitenleri arkamdan seyreden ve kendisi de bir doktor olan annemin eşinin gözlerine takıldı bakışların bir an. O kadar çaresiz, o kadar çökmüştü ki, yüreğinde kopan fırtına yüzüne darmadağın etmişti. ''Sen anlat.'' diyordu sanki. O solgun bakışlarıyla ümit her hasta için lazımdı. Elemle huzur, iç içe. Toparlamaya çalıştım kendimi. İlk aklıma gelen aylardır peşimden ayrılmayan sanayi devinin prensiydi. Aynı zamanda çok büyük bir hastanenin de sahibiydi. Bu hastane kanser konusunda uzmanlaşmıştı. Şu işe bakın ki şimdi... Beni elde etmek için 40 dereden sudar getiren bir insanın kapısını çalmak zorunda kalacaktım. Bunun karşılığını da çok iyi biliyordum. Mecburi bir evlilik olsun. Annem için onun sağlığı ve geleceği için yapardım bu fedakarlığı. Hiç tereddüt etmeden Alex'i aradım. Telefonu o kadar heyecan ve telaşla açtı ki bir mucize diye bağırdı. Bir mucize. Beni sen arıyorsun inanamıyorum. Evet, onu ben arıyordum. Dört yıllık okul arkadaşlığımız boyunca ilk kez Alex'in gözünde o kadar erişilmez ve ulaşılmaz bir insandım ki. Telefonda çocuklar gibi sevinmesi bundan kaynaklanıyordu. Emret güzelim diye haykırdı. Bu sürprizini neye borçluyum? Sana acele ihtiyacım var dedim. Hüzünlü bir ses tonuyla. Bu sefer telaşı daha daha arttı. Kötü bir şey yok değil mi dedi. Kelimeleri üst üste yığarak. Kötü bir şey var dedim. Şimdi ben annemle birlikteyim. Acele buraya gelmelisin. Dağını kafamla adresi bile zor yazdırdım. Alex çok korkmuştu. Kapya geldiğinde heyecan ve telaşın yüzü, telaşından yüzü bembeyaz olmuş. Göğsü bir körük gibi inip kalkıyordu. Hiç vakit kaybetmeden annemi Alex'in babasının hastanesine kaldırdık. Alex, ontoloji servisini seferber etti ve bütün önlü onkologları oraya yığdı. Benim, benimle gönül bağının varlığından haberdar olan babası Hans da gelmişti hastaneye. Bir sempozyumda ekonomiyle ilgili yaptığım konuşmayı dinlemiş, çok beğenmişti. Ama her nedense oğluyla evlenmemi istemiyordu. Bu gerçeği o zamanlar bilmiyordu. Kendisi de davranışlarıyla bunu hiç belli etmiyordu. Gerek Alex, gerekse doktorlar annem için yapılması gereken her şeyi yapmışlardı. Beni şaşırtan ise muhasebeye para ödemeye gittiğimde ortaya çıkmıştı. Meyer Alex annemle ilgili yapılan ve yapılacak olan bütün tedavi masraflarının hastane bütçesinden karşılanması için talimat vermişti. Bu benim hayatımın en zor anıydı. Kendimi satılık bir insan gibi görmeye başlamıştım. Onur gibi, alın teri gibi, el emeği gibi... Benim için çok kutsal olan hayat kurallarını ayaklarımın altında ezip geçtiğimi hissediyordum. Ama ah annem, bütün bu fedakarlıklar onun içindi. Eğer hasta olan ben olsaydım, öleceğimi bilsem de bu yola asla teşebbüs etmezdim. Ne yapalım ki anne sevgisi kişilik değerlerimin de üstüne çıkacak kadar güçlüydü. Benim bu psikoloji içinde kıvrandığımı gören Alex beni kalbimden asıl o gün vurmuştu. Bak Angelika demişti, senin neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Ama bil ki senin eğer bir evlilik olacaksa bu senin isteğine gerçekleşmelidir. Eğer bu dar gününde sana olan bu desteğimizden dolayı böyle bir evliliğe sıcak bakmak zorunda kalırsan. Bunu asla istemem. Senin onur dediğini ben de yaşıyorum. Bunun için babam mirasına konmayıp kendi işimi kurmaya çalışıyorum. Bana debedenin değil gönlün lazım. Bu istek içinde uyanıp evet demedikçe sen istesen de bile ben bu işe yanaş yanaşamam. Ben satılık veya kiralık bir insan aramıyorum. Ben hayatımı paylaşacak, bana hayat ve can verecek bir sırdaş, bir gönüldaş arıyorum. Sana yaptığım yardıma gelince, eğer beni, eğer ben zor durumda kalsaydım, sen de aynı şeyleri yapardın. Bunu asla bir karşılık için yapmadım. Hatta hayatta, Önemli bir işe bir işe yaradığım için, ilk kez bu kadar mutlu oldum.